Altın oluk yayınları sunar. Altın silsile. Osman Nuri Topbaş. Muhammed Esat Erbil'i rahmetullahi aleyh. Tefekkür. Esat Efendi rahmetullahi aleyh kainattaki ilahi sanat harikaları üzerinde tefekkür edip, bunlardan gereken dersleri almaya teşvik ederdi. Bazı tefekkür misalleri şöyledir. Nutfeden kan pıhtısını, kan pıhtısından kemikleri yaratan, kemiklere et giydiren, beşeri azaları ikmal edip, İnsana en güzel sureti veren ve ona ruh üfleyerek hayat veren Cenab-ı Hak ne yücedir. Cenab-ı Hak, ağlamaktan başka bir şeye kadir olmayan mini mini bir yavruya, anne baba gibi iki merhametli hizmetçiyi tayin eder. Suya, ateşe, yağa, tuza ve zamana muhtaç olmayan, tatlı ve hoş bir gıda olan anne sütünü ona ikram eder. Ve her an hususi bir hal ve yeni bir tecelli ile o yavruyu olgunlaştırır. Bütün bunları en mükemmel bir şekilde yapan Cenab-ı Hak, ne kerim bir sanatkardır. Onun yiyecek giyecek, süs eşyaları, aile, beşeriyet, İnsaniyet, İslamiyet, Medeniyet gibi Sayısız nimetlerini düşünüp şükretmeliyiz. Kabir karanlığında ve mahşer meydanında insanların karışıp birbirine girdiği hengamede Cenab-ı Hakk'ın yüce zatından başka Medet umulacak bir yardımcı ve sahip yoktur. Şeyh Sadi ne güzel buyurur. Bulut, Rüzgar, ay ve güneş gökte devamlı senin için çalışıyorlar. O halde sana lütfedilen ekmeği sakın gafletle yeme. Bulutu, yağmuru, rüzgarı, ay ve güneşi kendi emrinde tutan ve bunların güzel tesiriyle insan oğlunun maişet ve afiyetini devam ettiren Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerini düşünüp şükür vazifesini ifaya gayret etmek lazımdır. Rabbimiz cümlemizi böyle salih kullarından eylesin. Amin. Böyle bir veli nimetin lütuf ve ihsan sofrasını takdir etmeyen nankör kullarından eylemesin. Dünyada hangi veli nimet tasavvur olunabilir ki, bedenimizi, uzuvlarımızı, sıhhat ve afiyetimizi... Yiyecek ve nimetlerimizi Mevlamız gibi yoktan var edip, Kullarına en güzel şekilde lütfeylesin. Hangi bir amire tesadüf olunur ki, Velev bir neferin üstündeki onbaşı olsun. Defalarca emrini terk eden bir erini, Cezasız bıraksın, affetsin. Gaffar olduğu kadar, her de olan Cenabı Hakk'ın hükmü altındayız. Mülkünün bir köşesinde barınıyoruz. Her gün nimet sofrasında rızıklanıyoruz. O halde aklen, irfanen ve vicdanen onun emirlerine itaat etmemiz ve kulluk vazifemizi yerine getirmemiz zaruridir. Yarın kıyamet gününde ne olur ne olmaz Allah'ım kolaylaştır, zorlaştırma. Amin. İhtiyarlık zamanının sadece bir halini seviyorum. O da şudur. Çoğu vakit hatıra geliyor ki vakit bitti. Rühlet yani bu dünyadan gitme zamanı yaklaştı. Şimdiye kadar dünya için çalışsaydın belki makul görülebilirdi. Lakin... Bundan sonra ne olacaksın? Genç mi olacaksın? Uyanık olmalı. İrci'i, dön emri ilahisine icabet edeceğin gün için hazırlık yapmalısın. İşte bu gibi şeyleri düşündükçe nefs kendini müdafadan aciz kalıyor ve makul bir cevap bulamıyor. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak buyursun. Gaflette bırakmasın. Amin. tefekkür mevt, insanın başına gelen musibetlerin üzüntüsünü hafifleticiği gibi, kişinin kendi ölümünü de kolaylaştırır. İnsanı huzursuz eden ve azaba sürükleyen dünya muhabbetini azaltır. Çünkü dünyanın geçici mal, mevki ve güzelliklerini sevmek, ve onları aşırı bir şekilde arzulamak her türlü günah ve rahatsızlığın esas sebebidir. Cenab-ı Hak gönlümüzü bu gibi nefsani muhabbetlerden pak eylesin. Kalbimizi zikir ve muhabbetullah dergahı kılsın. Amin. Evvela haramları terk et Allah dostları tasavvufi terbiyeye girmek isteyenlere evvela Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehiylerine riayet etmelerini, Kur'an ve sünnetin muhtevası dahilinde yaşamalarını tavsiye eder, ondan sonra tasavvufi derslerle meşgul olmalarına izin verirlerdi. Esat Efendi Hazretleri de her şeyin bu hassasiyete bağlı olduğunu beyan ederdi. Bazı mektuplarında şöyle buyurur: Hadisi şeriflerde haramları terk etmenin sevap kazandıracak ameli salihleri işlemekten önce zikredilmesinin iki mühim sebebi vardır. Bir defi mefsedet gerbi maslahattan öncedir yani zararlı şeyleri uzaklaştırmak, faydalı şeyleri elde etmekten daha mühim ve önceliklidir. Şeriat yaşanmadan manevi derecenin yükselmesi mümkün değildir. 2. İbadet ve taatlerin tamamını yerine getirmek, insan gücünün üzerindedir. Yasaklardan sakınmaksa, az olmaları sebebiyle her ferdin imkanı dahilindedir. Ve bunun faydası daha şumullüdür. Hatta diyebilirim ki İslam alemi için tasavvur edilen yükselme ve ilerlemenin en mühim yolu günahları terk etmektir. Fıtraten günahlardan uzak ve dolayısıyla mansiyeti terk etme sevabından mahrum olan meleklerin, tabii makamlarından terakki edemiyor olmaları da bu ifademizin delili mahiyetindedir. Velhasıl haramlardan sakınmanın manevi terakkiye hizmet etmesi kadar, maddi menfaat ve cismani faydaları da gözden uzak tutulmamalıdır. Yasakları çiğnemenin insanların malına, canına, şeref ve şanına verdiği zararın telafisi mümkün değildir. Bu, basiret sahiplerince bilinip kabul edilen bir hakikattir. Tasavvufi derslerde verilen zikir, tefekkür, sohbet gibi şeyler, kişinin maneviyatını yükseltmek için yazılan reçeteler mesabesindedir. Bu ilacın tesirine mani bir şey varsa o da manevi perhize yani kaçınılması icap eden hususlara riayet etmemektir. Bunları da şöyle sıralayabiliriz. 1- Şeriate muhalif davranışlar 2- İsraf kabilinden olan bir takım süs ve ziynete muhabbet 3- Gaflet ve Kasvet Ehliyle Ülfet ve Beraberlik Namaz Namazı huşu ve huzur ile kılmaya çok ehemmiyet veren Esat Efendi Hazretlerinin bu husustaki bazı ifadeleri şöyledir. Namazını eda etmek, daha doğrusu Cenab-ı Hakk'ın huzur-u saadetine çıkmakla şereflenmek ve ilahi feyizlere nail olmak isteyen kişi, namazdaki hal ve hareketlerini tatbik için şöyle müşahhas bir misal düşünürse isabetli olur kanaatindeyim. Mesela kadim bir Arap adeti vardır. Herhangi bir istirham için büyüklerden birinin huzuruna varan kişi, Selam verdikten sonra onu metü sena eder. Kendisine mensup olduğu için daima iftihar ettiğini söyler. En sonunda da ihtiyacını arz ederek istirhamda bulunur. Namaz kılan kişi de böyle bir şeyi tasavvur eder, mücerred bir hali kendi müşahhas haline teşbih ederse, şüphesiz bu, namazın hakkıyla ifasına yardımcı olur. Yani kişi, namazda kimin huzurunda durduğunun farkında olmalı ve namazı huşu, niyaz ve irtica halinde kılabilmeye gayret etmelidir. Ayet-i Kerime'de, Allah'ım ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. El-Fatiha 5 buyurulur. Kulun yardım istemeye hak kazanmasının, kulluk vazifesini ifadan sonra olacağına açık bir işaret olan bu ayet-i kerimeyi görmezden gelmeyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretlerine arz ve takdim etmiş olduğu tahiyyatı, namaz kılan kişi, kendi adına takdim eylemelidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü naklediyor gibi okumamalıdır. Sonra Cenabı Hakk'ın buyurmuş olduğu selamı Peygamber Efendimizin ilahi selama verdiği cevabı ve Cebrail aleyhisselam'ın kelime-i de hep kendi söylüyormuş gibi okumalıdır. Hangi insan mükerremdir? Cenab-ı Hak, biz insanı mükerrem kıldık buyuruyor. Acaba bu mükerrem Ademoğlu kimdir? Toprak ve sudan yaratılmış bulunan maddi varlık yani beden mi? Yoksa tefekkür ve konuşma kabiliyetiyle diğer canlılardan ayrılan insan cinsi midir? Elbette bunların hiçbiri değildir. Zira azgın nefsinin süfli arzularını yerine getirmek suretiyle gayrı meşru taşkınlıklar yapan, hassas şeriatı ve ruhaniyet tevzi eden tarikati ayaklar altına alan ve nefsani duygularına esir olan kimseler asla mükerrem olamazlar. İrfan ve vicdan sahibi kimseler nazarında bu tip insana, nadan, kara cahil demekten başka bir sıfat yakışmaz. Mükerrem denilmeye layık Ademoğlu ise, nefs tezkiyesiyle güzel ahlaka sahip olarak, dışını ve içini süsleyen, şeriate hizmet eden ve tarikate vakıf olan bahtiyar kimselerdir. Esat efendi rahmetullahi aleyh bir ruba iyisinde şöyle buyurur Adem olamaz ahseni takvim ile ekrem takvadır eden ehlini insan mükerrem ilmi amel etmezse eğer kalbini tenvir şeytan kesilir nepsi habisi ile adem. mahviyet. Esat Efendi Hazretleri'nin kullukta tevazu, mahviyet ve acziyete dair yazdığı hikmetli sözlerinden bir kısmı şöyledir. Bilindiği gibi kulların fiilleri içinde en çok kabule layık olan şey mahviyettir. Yani bir insanın zayıf, hakir ve aciz bir varlık olduğunu ve her nesi varsa Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve mülkü olduğunu bilmesidir. Secdeye varmak, yerlere kapanmak, toprakla bir olmak da bu mahviyetin fiili temsilidir. Bunun yanında insan dille de Sübhane rabbiyal Eala der. Yani kuvvet, beden, kudret, mal ve mülk bakımından herkesten üstün olan Allah'ı bütün noksan vasıflardan tenzih eyler. Büyük Nakşibendi şeyhlerinden Ubeydullah Ahrar Hazretleri, karşılaştığı din kardeşlerinin ve salih kulların hayır dualarını daima ganimet bilmiş, Cenab-ı Hakk'ın merhamet ve rızasını kazanmak için hiçbir zaman, amel ve ibadetlerine güvenmemiştir. Evet. Ben insanları ve cinleri yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. Ezariyat 56 ayeti celilesi mucibince bir kul amel ve ibadetleri sayesinde ancak nefsini isyandan kurtarmış olur bundan fazla bir fazilet iddiasında bulunamaz. Her zaman feyzini, hayır dualar ve Allah'ın veli kullarının kalbi teveccühleri gibi kıymetli vasıtalardan bekler. Cenab-ı Hakk'ın iman, akıl, irfan, maddi beden ve manevi kuvvetler gibi kıymetini takdir edemeyeceğimiz pek büyük ilahi nimetlerine mukabil, Şükür borcunu edadan aciz hem de kusurlu olan bir insan kendisini gayet mücrim, günahkar ve mahcup görmedikçe manen yükselemez. Yani Cenabı Hak katında makbul bir insan olamaz. Bütün varlığının Allah'ın emaneti olduğunu bilmedikçe Vacibül Vücud Hazretlerinin birliğine, tevhide imanı tam olmaz. Küçük şirkten kurtulamaz. Esat Efendi Hazretlerinin kendi hiçliğini ve tevazuunu ifade eden şu cümleleri de dikkate şayandır. Duacınız kendimi kainatın ve belki de zerrelerin herhangi biriyle ölçüp kıyaslamaya ve tartmaya kalktığımda, Neticede hep o şeyin çok aşağısında kalıyorum. Günahsız, zayıf bir karıncaya bile kendimi tercih edemiyorum. Lakin Cenab-ı Hak değerli ihvanımı faydalandırmak için bu fakir kardeşinizi onlar nezdinde büyük gösteriyor. Bu ise onun muradı ilahisidir. Bu yüzden Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. O, aşıkları tesir altına almak için her türlü marifetten uzak olan neyde bile birçok perdeler, nameler, güzel sadalar yaratıyor. O her şeye kadirdir. Mevlam akıbetimizi ve işlerimizin sonunu hayr eylesin. Her nefeste cenab Hakk'a muhtaç olan nefsimizi Kendimize büyük göstermesin. Bütün nimetlerin ilahi bir lütuf olduğunu unutturmasın. Nefsimize pay çıkarma gafletinden bizleri muhafaza buyursun. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ım beni çok şükreden ve çok sabreden bir kulun eyle. ''Beni kendi gözümde küçük, diğer insanların gözünde büyük eyle ki, onlara tesirim ve faydam olabilsin.'' diye niyazda bulunmuşlardır. Kendim için bir istirhamda bulunmak istiyorum. Şöyle ki, ''Bir aydır Cenab-ı Hak'tan evvela kendime, sonra da ihvanımıza, Kamil bir iman lütfetmesini niyaz ediyorum. Bu yüzden hayır dualarınıza muhtacım. Belki o sayede buna muvaffak olabilirim. Çünkü bazı alametlere bakınca kamil imana çok şiddetle muhtaç olduğumu anlıyorum. Lütfen karşılaştığınız ihvana durumu izah ediniz. Gaflet etmesinler dolsun ki Cenab-ı Hak bu noksanımızı bildirdi de bizi cehli mürekkepte yani bilmediğini de bilmez bir vaziyette bırakmadı. Bu Allah'ın bir fazlu ihsanıdır. Onu dilediğine lütfeder. El-Hadid 21 Allah katında kulların mahrumiyetine sebep olan günahların birisi, hatta birincisi, kendinde bir varlık görmek ve enaniyettir. Nefsin gururuyla, onun güç ve iktidarına güvenilerek yapılacak duaların kabul edilmesi şüphelidir. Ancak dualar gönül kırıklığıyla yapılır ve nefsin acziyetini ve muhtaçlığını itiraf ettiği anlara rastlarsa, kabul olma ümidi artar. Cenab-ı Hak, nefsi emmaremizi daima zelil ve dertli, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve muhabbetiyle daima galip ve mesrur eylesin. Amin. Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh, 42. mektupta şu beyti nakleder. Ele düşmez senin fazlu hünerle dameni lütfun. Seni acz ile teshir eylemekten başka suret yok. İlahi, üstün vasıflarını, kabiliyet ve hünerlerini kendine izafe eden ve nefsine güvenen insan, senin lütfuna nail olamaz. Zira bunda gurur, kibir ve ucup tehlikesi vardır. Senin merhamet, ihsan ve lütuflarını celbetmek için kulun hiçlik, yokluk ve acziyetini itiraf etmesinden başka çaresi yoktur. Hakiki Muhabbet Esat Efendi rahmetullahi aleyh, ilahi muhabbet hususunda şöyle buyurur. Cenab-ı Hakk'ın cemali bağ kemaline aşk ve muhabbet iddiasında bulunmayan bir insan hemen hemen yok gibiyse de, bunu fiilen ispat etmek zordur. Birçok kimse bu hususta kendisini aldatıyor. Bir insan muhabbetin manasını öğrenmek isterse, onu mal ve evlada karşı olan muamelesinden öğrenmelidir. İnsan nasıl vakitlerinin çoğunu onları düşünmeye sarf ediyor, hiç hatırından çıkaramıyor. Onlar için her türlü fedakarlıkta bulunuyor, her sebebe tevessül ediyor ve bunları elde etme uğruna rahatını huzurunu terk ediyor işte muhabbet de böyle olmalıdır lakin büyük bir kısmı Cenabı Hakk'a olmalıdır çünkü o bakidir, her şeyimizi verendir insanı rızıklandıran ve terbiye edip yetiştirendir ayet-i kerimede Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalkarsanız, sayamazsınız buyurulmuştur. İbrahim 34 Masivaya verilen emek zayidir, bazen de zararlıdır. En azından fanidir, çabucak yok olup gider. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Allah Teala bir kişinin sadrına iki kalp koymamıştır. El-Ahzab 4 Yani Cenab-ı Hak insana, biri Allah muhabbetine, diğeri masiva sevgisine mahsus olmak üzere iki kalp vermemiştir. Muhabbet yuvası olan kalp evi tektir. Kalp bunların hangisine bağlanırsa, diğeri ehemmiyetini kaybeder. Bu sebeple tasavvufu yaşayan kamil bir müminin, işlerinin çok olduğu zamanlarda bile, kalben Cenab-ı Hakk'ı zikretmesi icap eder. Ümmeti Ümmeti Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh, Hizmeti hayatının mihveri haline getirmiştir. Ümmeti Muhammed'in maddi ve manevi kurtuluşu için durmadan gayret etmiş, Mü'minleri de buna teşvik etmiştir. Bir defasında şöyle buyurmuştur. Cenab-ı Hak şerefli kalbinizi aşk ve muhabbet hanesi, feyz ve bereket yuvası eylesin.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 Zira yalnız kendi halini düşünüp kendini kurtarma derdinde olanlar peygamber varisliğine layık olamazlar. Ummeti ummeti buyuran ve kıyamet günü kendini düşünmeyip sadece Rahman'ın kullarının kurtuluşu için gayret eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izinden gidenler daima kendileri önde yani her halleriyle başkalarına güzel bir örnek olarak ve sohbet ettikleri kimseler arkada olduğu halde, yani onları devamlı Hakk'a, hayra ve takvaya teşvik edip, onlara rehberlik etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya gayret ederler. İbadet ve taate mani olan, dünyevi meşguliyetlere asla irtifat etmezler. Tevekkül sayesinde, devamlı refah içinde ve herkese karşı müstani olarak yaşarlar. Şükür sadece, Ya Rabbi, Sana şükürler olsun demek değildir. Bilakis Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin hepsini yaratılış maksadına uygun olarak kullanmaktır. Şükrün en makbulü ise sari olan, yani din kardeşlerine fayda veren, içtimai ibadetlerden ve hizmetlerden ibarettir.